Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. <gülüyor> efendim, bir izleyicimiz aleyküm demiş efendim. Aleyküm. Hocam, e, Hikmet Tarıncı sormuş. Hocam, Allah Azze ve Celle'yi gerçekten hakkıyla tanımak, bilmek, bulmak istiyorum. Allah'ın 99 ismi mi var sadece? Her gün bir ismini öğrenmeye çalışacağım. Kendime hangi ismiyle başlasam ve nasıl kalıcı hale getirebilirim? Allah razı olsun. Amin. Bizim bildiğimiz, yani bu aleme bize tecelli eden 99 ismi vardır. Ama Allah'ın isimleri zatı gibi sonsuz ve sınırsızdır. Bizim anladığımız, anlayacağımız 99 ismidir. Anlamamız gereken bu isimleri nüzul sırasına göre kardeşlerimizin öğrenmesi gerekir. Nüzul sırasına göre. Önce Fatiha'daki isimleri öğrenecek. Sonra nüzul sırasına göre öğrenmeye devam edecek. Öğrenmek yetmez tabi. Bir şeyi bilmek, öğrenmek başka bir şeydir. Onun talimini görmek başka bir şeydir. Müşid-i Kamil kendisiyle beraber olanlara Allah'ın isimlerini talim eder. Talim ettirir. Hem öğretir, hem talim ettirir. Yani bu isimleri ona tattırır, yaşatır. Hem kendi üzerinden ona gösterir, tattırır, yaşatır. Hem de o bu isimleri yaşarken bu isimlere nasıl karşılık verilmesi gerektiğini öğretir. Belki vuslat yolunu, müşid-i tabi olmak gayesini böyle anlamak yerinde olur, doğru olur. Eğer kardeşimiz e, öğrenmek istiyorsa, zaten El Esmaül Hüsna'nın birinci ve ikinci cildi çıkmış, diğer ciltleri çıkmaya devam ediyor. Kardeşimiz zaten Diyarbakır'da oturuyor, onun için e, dergaha uğrasın, kardeşlerimiz ona o birinci, ikinci cildi hediye etsin. O da oradan sırayla başlamış olur, müzul sırasına göre inşallah. Evet. Efendim Hatay'dan Beyza Nur, Selamünaleyküm. Birkaç sorum olacaktı efendim size. Kadere iman nedir? Nasıl anlamamız lazım? Ve iman etmemiz, nasıl anlamamız ve iman etmemiz gerekir? Evet. Kadere imanı Anlamak büyük bir şeydir. Sadece anlamak yetmez tabi. Onu bir de tatmak, yaşamak gerekiyor. Çünkü Kader demek Allah'ın takdiri demek, Allah'ın takdir etmesi demektir. Allah ayet kerimede buyurdu ki Allah her şeye kaderini koymuştur. Her şey için bir kader vardır, bir takdiri vardır yani her şey için. Önce kaderi böyle anlamak gerekir Allah'ın her şeye koyduğu kaderi, takdiri. İnsana da kaderini koymuştur, takdirini yapmıştır insan için. Önce insan Allah'ın kendisi için takdir ettiğini anlaması gerekir. Nedir? Allah'ın kulü için takdir ettiği Allah insanı kendisine abd olsun diye yaratmış. Kul olsun diye yaratmış. Yani insanın kaderi kul olmaktır, abd olmaktır. Ama Allah kuluna bir de idare irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Cüzi irade denir buna. Kendi iradesinden irade vermiş Allah. Bu iradeyi kullan. Benim senin için takdir ettiğimi sen de takdir et. Kadere iman. Kadere iman böyledir. Kul, eğer Allah'a abd olmayı, kul olmayı takdir etmezse, Allah'ın kaderine, takdirine ters düşmüş olur. Kadere iman etmemiş olur yani. Allah'ın kaderini, takdirini sevmemiş olur. Bu durumda Allah onun için Kul olmayı abd olmayı takdir etmiş ya. Başka bir şeye abd olur, başka bir şeye kul olur. Onun için Allah ait kerimede buyuruyor. Ben size şeytana abd olmayın demedim mi? Bana abd olun demedim mi? Sırat-ı müstakim budur demedim mi? Buyuruyor. Yani insan Allah'a abd olmazsa Allah'ın kendisi için takdir ettiği kaderini kabul etmemiş. Kaderi iman etmemiş, şeytana abdolmuş olur. Allah'a iman etmeyince, neye iman ederse elsin, şeytanın peşinden gitmiştir demektir bu. Evet, Allah'ın takdiri böyledir önce. Aynı şekilde vücuduna bir kader koymuştur. Hava ısınınca terliyor, soğuyunca üşüyor. Bununla beraber acıkıyor. Yeme ihtiyacı duyuru, duyuyor. Nefes alma ihtiyacı duyuyor. Bu onun takdiri. Takdir böyle yani. Her şeye kaderini koymuş ya, vücuda da böyle bir kader koymuş. Gönüle de bir kader koymuş. Gönül, evet, rahmanın arşidir. Allah'ın oraya tecelli etmesi gerekir. Daha doğrusu kurun, kendi iradesiyle gönlünü Rabbine açıp, Allah'ın gönül arşına tecelli etmesi için orayı, Hazır hale getirmeye çalışması gerekir, hazır hale getirmesi gerekir. Yoksa şeytan oraya müdahale eder, oraya kurulur, oturur. Oradan seni idare eder, Allah'ın seni idare etmesine müsaade etmeden demektir. Yani bir Allah'ın kuru için takdiri vardır, bir de Allah'ın kuruna bıraktığı takdir vardır. Kul Allah'ın takdiriyle kendini takdir ederse hakkı bulmuş olur. Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşmiş olur. Değilse, değilse Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşmez. O Allah'ın takdirini kabul etmemiş. Kadere de iman etmemiştir. Evet, Kadere iman hayat bir imtihan. Baştan sona imtihan. Her an bir imtihan. İmtihan demek kazanma imkanı demektir. Allah onu imtihana tabi tutup kazanma imkanı veriyor ona. O kazansın diye. Allah'ın isimlerini, güzelliğini üzerinde göstersin diye. Allah'ın takdiriyle kendine takdir etsin diye. O da Allah'ın takdiriyle takdir etsin diyedir. Allah'ın takdiriyle takdir ederse Allah'a yakın olur, Allah'a harife olur, Allah'a dost olur. Dolayısıyla gönlü cennet olur. Gönlü Allah'ın tecelligahi olur. Allah'a arş olur. Ama Allah'ın takdirini, kaderini kabul etmezse ne yapar? Nefsiyle takdir eder. Şeytanla takdir eder. Dünya hayatına göre takdir eder. Takdirini kullanır. Evet. Her adımda, her günde, her anda, her nefeste Allah'tan sadece uzaklaşır. Kadere iman etmediği için. Ebedi hayatı hakkında Allah takdiri bütünüyle kula bırakmıştır. Ne buyurdu ayet-i kerimede? İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Ne yaptı Allah? Ona takdir etme hakkı verdi. İmkânı verdi. Takdir senin dedi. Ben senin için cenneti takdir ediyorum. imani takdir ediyorum. Ama tercih senindir. İstersen küfür etsen takdir edebilirsin. imani kabul etmeyebilirsin. Bu takdir senindir dedi. Ya kul Allah'ın kendisi için takdir ettiğini takdir eder. Ya da ilahlık iddia edip ben daha iyi biliyorum deyip Allah'ın kendisi için takdir ettiğini takdir etmez. Başka şeyler takdir eder. Bu durumda Rabbini kaybeder. Kader böyledir. Kadere iman böyledir. Yoksa ben inanıyorum her şeyi Allah yapıyor. Bu kadere iman değildir. Kadere iman böyle olmaz. Evet kadere iman bütün hayatı kapsar. Onun için imanın şartları arasına girmez bu. İmanın şartlarını Allah sayarken 5 tane sayıyor. Evet, kadere iman bütünüyle, Hayatın her anını anlamakla mümkündür. Allah'ın takdirini anlamakla mümkün olur. Allah'ın her andaki muameresini anlamakla mümkün olur. Allah'ı tanımakla mümkün olur. Bunun için de mutlaka bir yolculuk yapması gerekir. Bu yolculuk yapılmadan, bu manevi yolculuk, vuslat yolculuğu yapılmadan kader anlaşılmaz. Çünkü onu yaşaması, onu tatması gerekir. Her ne olursa olsun, mesela örnek olarak Mevlana'yı söyleyeyim. Ölürken, vefat ederken ne dedi? Bu gece benim düğün gecem. Başkaları da vefat ediyor, görüyoruz. Neredeyse korkudan ölecek. Ne kadar ilmi olursa olsun, bu yolculuğu yapmamışsa korkar, endişe eder. Allah'ın takdiriyle kendine takdir edememiş. Allah'ın takdiri benim için olan takdiri benim de takdirimdir. Benim de duamdır diyememiş çünkü, anlamamış. İman etmek, anlamakla, buna beraber sevmekle mümkündür. Eğer ölüm Allah'a vuslatsa, Allah'a kavuşmaksa, Allah'a kavuşmayı sevmek gerekir. Allah böyle takdir etmiş. Her nefis ölümü mutlaka tadar. Varacağınız yerde Allah'ın huzurudur. Dönüş Allah'adır. Bunu biliyorsun. Allah bunu böyle takdir etmiş, bunu biliyorsun. O zaman bunu sevmen gerekir. Seviyorsan doğrudur. Kaderi anladın, sen de Allah'ın senin için takdir ettiğini takdir ettin. Yoksa anlamamışsın. Evet. Bu her anda, her konuda böyledir. Kaderi anlamak için mutlaka bir yolculuk gerekir. Vuslat yolculuğu gerekir. Evet. Onu anlamak için. Kaderin sırrına ermiş biriyle yani tek başına da yolculuk yapılmaz. Evet. Şimdi devamlı izleyenimiz demiş, Ben ben Hanifi mezhebindenim. Kaza namazlarımı hangi farz namazımın arkasından kılabilirim? Teşekkür ederim. Evet. Farzın dışında, istediği zaman, istediği kadar evet kalabilir. Buna bir zaman biçmek doğru değildir. Eğer ile de ben kaza namazı kılacağım diyorsa, bu durumda namazı borç olarak kabul etmiş demektir ki namaz borç değildir. Namaz Allah'ın kuruna ikramidir, davetidir. İkram etmek için huzura davet ediyor. Yani bir insan 10 gün yemek yemese, 10 günlük yemek birden yiyeceğim deste yiyebilir mi? Yiyemez. Namaz da öyledir. Ruhun gıdasıdır. Manevi gıdadır. Manevi yolculuğu yapması için, Allah'a yakın olması, yaklaşması içindir. Yani bir namazda ne kadar yaklaşabiliyorsa o kadar yaklaşır. O gıdayı o kadar alabilir. Onun için bu gıdayı günde beş sefer alması gerekir. Yoksa yani bir sene namaz kılma, söyle ben bunu kaza ediyorum. Namazın kazası onun için yoktur diyoruz. Namazın kazası olmaz. Ama istediği kadarıyla tabii ki namaz kılabilir. Bu durumda kaza niyeti de getirebilir. Ama namazın kazası olmaz. Eğer ayakta kılamıyorsa oturarak kılması gerekir. Oturarak kılamıyorsa yatarak kılması gerekir. Abdest için su bulamıyorsa toprakta teyemmüm yapması gerekir. Hiç aşı kapı yok yani. Mesela oruç için evet ne buyurdu? Tutamadığınız günler sayısızca onu tamamlayın dedi. Ama namaz için böyle bir şey yok. Diyelim ki mesela kadınların aybaşı hali vardır. O arada namaz kılmazlar. Kılmadıkları namazı kaza ediyorlar mı? Hayır. Tutmadıkları orucu kaza ediyorlar mı? Evet. Bu durumda namazın kazası olmaz. Vaktinde kılınması gerekir. Ama kılınmamışsa, bununla beraber evet bir özür dileme mahiyetinde kılar. O onun yerine geçmez yalnız. Vakit namazını, farzını kılma yerine geçmez. Onu kılmış olmuyor yani. O anda alması gerekeni alamaz. Alması için mutlaka vaktinde kılması gerekir. Buna beraber kılabilir. Her vakitte kılabilir. Her vakitin farzından önce de kılabilir. Sonra da kılabilir. Evet. Efendim, İstanbul'dan Hanife Gül Toprak. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm selam. Karşı komşu her akşam kavga ediyor. Ben de onlara dua ediyorum. Allah'ım bunlara huzur ver diyorum. İyi mi yapıyorum? Tabii ki kardeşimiz çok iyi yapıyor. Allah huzur versin inşallah. Allah kimsenin huzurunu bozmasın inşallah. Elbette ki dua ederken eğer bir kul kendisi için dua ediyorsa sen de onun için dua ediyor yani onun duasına amin diyorsan o dua kabul görecek bir duadır. Yok kul kendisi için dua etmiyor ama sen onun için dua ediyorsun. Bu dua kabul görecek bir dua değil. Önce onun kendine dua etmesi gerekir. Nasıl? Eğer evde huzursuzluk varsa, kavga ediyorlarsa şeytan oraya girmiştir. Şeytan orada mevcut. Kavga da eder, sıkıntı da çıkarır, sorun da yaşarlar. Ama önce onların bir euzü besmele çekmeleri lazım. Şeytani evden kovup melekleri davet etmeleri lazım. Melekleri davet etmek demek meleklerin yaptığı o Zikirle, tekbirle, tesbihle, hamdle, şükürle meşgul olmaları gerekir ki melekler oraya gelsin. Onlarla beraber Allah'ı zikresin, tesbih etsin, hamd etsin. Yoksa melekler durup dururken oraya gelmez. Onlar Allah'ı hamd ile tesbih ederlerse melekler de oraya gelir. Yoksa delikodu yaparlarsa nefsin arzuları, istekleri peşinde koşarlarsa, dünyayı dert edinerlerse orada şeytan gelir. Şeytan gelince böyle olur. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Serhat Öztürk. <gülüyor> Selamun aleyküm. Dergah'taki kardeşlerimize selam olsun. Hocamıza bir sorum olacaktı. Kur'an'da kelime-i şahadete hiç rastlamadım. Kelime şahadet hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Allah size razı olsun. Allah razı olsun. Evet, direkt Kur'an'da kelime şahadet öyle değil de buyuruyor ki ayet-i kerimede Şehide Allahu ennehu la ilahe illahu Allah şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Aynı zamanda bu şehadeti melekler de yapar. Bir de ilim sahipleri evet, bu şehadeti yapar. Evet, melekler de, yani biz şahidiz ki Allah'tan başka ilah yoktur derler. Bir de ilim sahipleri. Dikkat edilirse müminler demedi, Müslümanlar demedi, insan demedi, ilim sahipleri dedi. Yani senin şehadet edebilmen için bir ilme sahip olman lazım. Bir bilgiye sahip olman lazım. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in şahadeti içinde bu böyledir. Evet onlar onun hak resul olduğuna şahadet ettikten sonra dedi. Hak resul olduğuna şahadet ettikten sonra Resulullah de şahitlik de yani kelime-i şahadetin ikinci bölümü de aynı şekilde ayette böyle geçiyor. <gülüyor> İlim sahipleri nasıl şahadet ediyor? Bütün varlıkta Allah'ın kudretini kendi üzerinde evet Allah'ın isimlerini müşahade edip şahit oluyor. Yani kul bilir ki bilmesi gerekir, iman etmesi gerekir ki evet kendisinde ki bütün vasıflar Allah'a aittir. İsimleridir, ona aittir. Yani kulun görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, konuşması, dilemesi Merhamet etmesi, affetmesi, ikram etmesi, bütün bu vasıflar hepsi Allah'ın isimleri ve kulda tecelli etmiş. Yani kendi üzerinde Allah'ın tecellisini müşahede ediyor. Şahit oluyor ve onu tadıyor. Buna beraber bütün varlıkta, bütün olaylarda, meselelerde O'nun kudreti tecelli etmiştir. Her şeyi hak ile yapar ve her şeyi mutlaka bir sebeple yapar. Ama sebebin arkasında, sebebin sahibi var. O sebebi görürce sebebin sahibini onunla beraber görüyor. Böyle şahit oluyor. Bütün varlıkta, bütün olaylarda, bütün metenelerde, yerde, gökte, afakta, enfuste kendi üzerinde Allah'a şahit oluyor. O zaman Eşhedü en la ilahe illallah demiştir, diyebilmiştir. Şahit olduğu kadarıyla, bunu görüp anladığı kadarıyla, bunu vehmetliği kadarıyla, bunun şuuruna, şiarına vardığı kadarıyla şahadet etmiştir. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz üzerinden de böyle şahadet eder. Önce onun Allah'ın Kuli ve Resulü olduğuna şahadet eder. Yani Allah'ın isimlerini onun üzerinde müşahede eder, şahit olur. Onun Allah'ın Resulü olduğuna, evet, Risaletine öyle şahadet eder. Aynı şekilde o eğer, Allah'ın Resulüne iman ettiyse Allah'ın Resulünü kendi üzerinde, gönlünde müşahade eder. Onun iman ettiği gibi iman eder. Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olur. Allah'ı sevdiği gibi Allah'ı sever. Allah'a karşı edepli olduğu gibi edepli olur. Allah'a olmaya çalıştığı gibi olmaya çalışır ve Resulünü kendi üzerinde müşahade eder. Bu durumda şahitliği kul kendi üzerinde yapar hem kendi üzerinde Allah'a şahit olur, zahiri olarak, manevi olarak hem Resulüne şahit olurken de aynı şekilde şahadeti önce kendi üzerinden yapar, sonra bütün varlık, bütün olaylar, meseleler üzerinde Allah'ın birliğine, vataniyetine evet ilahlığına şahadet eder, isimlerine şahadet eder, şahit olur. Evet bir de Resul Efendimizi kendi üzerinden görür, anlar, onun o risaletini de resulluğunu da tadar şahit olur. O zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyebilir demiştir. Yeter lafla bunu söylerken evet şahadet etmiş olmaz. Evet Kur'an'da da şahadet iki ayrı ayette böyle geliyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek de şahadet etmektir. Aynıdır. Sivas'tan Esra Mert. Selamünaleyküm. <gülüyor> Hazreti Peygamber, Cuma günü ve gecesi okuduğumuz salavatların melekler tarafından kendisine ulaştığını söylemişti. Biz Cuma günü ve gecesi Allah Resulü ile konuşursak bizi duyar ve bize cevap verir mi? Allah razı olsun, dualarınızı bekliyoruz. Elinizden öperim. Allah razı olsun. Bunu sadece Cuma gecesi ve gününe... Bağlamak doğru değildir. Şöyle anlamak daha doğrudur. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Neden bayram? Çünkü Allah o günü müminler için farklı bir tecelliyle tecelli ediyor. Müminlerin aynı zamanda bayramı. Onlar için mübarek bir gün olduğu için o günde Allah'ın duaları kabul ettiğinden dolayı bayramdır. Evet o günde gecede Resulullah Efendimiz'e evet, selam günlerindeki günlerde Resulullah Efendimiz selamı alır. Bunu böyle anlamak doğru ama diğer günlerde gönderdiğimiz selamı almıyor mu? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Hayır. Bütün günlerde öyle bayram günü özel olarak, cuma günü özel olarak evet, selam etmek gerekir. Dua etmek gerekir, onunla sohbet etmek gerekir. Selamı alıp cevap veriyor mu? Evet. Nasıl anlamak gerekir? Diyelim ki bir milyar insan bir anda Resulullah Efendimiz'e selam gönderdi. Selamı almak farz. Allah'ın emri. Bu durumda acaba nasıl selam alır? Her bir ümmetine tek tek nasıl cevap veriyor? Evet. Şöyle doğruyu anlamak gerekir. Allah bir kulü Ruhul Kudus'la desteklediğinde Ruhul Kudus aynı zamanda hakikati Muhammed'in de kendisidir. Onunla desteklediğinde Resulullah Efendimiz manevi olarak her bir ümmetiyle birebir tek tek beraberdir. Birebir tek tek beraberdir. Bir kişiyle muhatap olur gibi muhatap oluyor. Ruhul Kudus'la desteklenince bu böyledir. Öyle buyuruyor ayet-i kerimede Allah dilediğini Ruhul Kudus'la destekler. Bununla beraber mürşid Kamili, peygamber varisi olan mürşid Kamili de aynı şekilde Ruhul Kudus'la destekler. Yani bir kişiyle bir anda beraber olma imkanı vardır. Bunu Allah yapıyor. O yapmıyor. O bir beşer. O bir kul. Bunu yapan Allah'tır. Evet. Resulullah Efendimiz her bir ümmetiyle birebir muhataptır. Her bir ümmeti her zaman istediği zaman onunla dertleşebilir, konuşabilir, dua edebilir, selam verebilir, selavat getirebilir. Bunu böyle anlamak gerekir. Bu tecelli onun gönlü nedir? Evet, peygamberin tecellisi onun nedir? Gönlündeki peygamberiyle konuşuyor. Ve bu tecelli Ruhul Kudus'un desteklemesiyle onun gönlündeki evet o Peygamber nedir? İnşallah bunu doğru anladıysak e, her zaman istediğimizde Resul Aleyhisselam sohbet edebiliriz, dertleşebiliriz, e, selamet getirip selam verebiliriz. O yakınlığı böyle tatmak gerekiyor. Evet, Resul Efendimizin yakınlığını böyle tatmak gerekiyor. Yakın bir sevgi, evet, bunu kazandırır, bunu gerektirir. Yakın sevgi, kendinde, kendi üzerinde. O senin tabi olduğun peygamberindir. Ne kadar senin peygamberindir? Tabi olduğun kadarıyladır bu. Evet. Efendim İstanbul'dan Kevser. Selamünaleyküm Aleyküm mürşidim. Canım mürşidim. Allah hacınızı kabul etsin. Yüce Rabbim tekrar nasip etsin. Benim babam bir haftadır hastaneye babamı bir haftadır hastaneye kaldırmışlar. Durumu hiç iyiye gitmiyor. Ne elim, ne ayağım tutmuyor, hiçbir iş yapamıyorum, namaz bile kılamıyorum. Beş gündür namaz kılamıyorum, rüya gördüm. Çocuklarımı yatağa koydum, gittim, yatak odamın kapısını açtım. Eşim camı açık bırakmıştı, bir sürü kedi eve girmişti. Bir tane büyük kedi önümden geçti, eşime bağırıyordu. Sesim kısıldı, eşime gitmiyordum. Sesim kısıldığı, eşime gitmiyordu. "Camı kapat." diye içimde içimden diyorum diyorum. Namaz kılamıyorum. Bu yüzden evime kediler basmış. Bismillah. Ya Allah dedim. İhlas'ı okudum. Sonra sesim açıldı. Eşim uyandı, camı kapattı. Bu rüyamın anlamı nedir? Sizden Allah için babamdan dua istiyoruz. Evet. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Kardeşimizin babasına şifa versin. Allah rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin inşallah. Bizim için neyin hayırlı olduğunu biz bilemiyoruz. Biraz önce Allah'ın takdirini, kaderi anlatırken söyledim. Allah bizim için neyi takdir etmişse biz de O'nu takdir etmemiz gerekir. Yani O'nu sevmemiz gerekir. Kabul etmemiz gerekir. Allah'ın bizim için sevdiği, bizim de sevdiğimizdir dememiz gerekir. Ne olursa olsun mutlaka birilerimiz birilerimizi götürüp ahirete yolculayacağız. Bu Allah'ın takdiri. Onun için bunu böyle kabullenmek lazım, kabul etmek lazım. Kime ne zaman davet gelir bir tek onu Allah biliyor. Ama bize düşen bunu kabul edip gönlümüzü buna hazırlamaktır. Söyledim ya birileri bizi yolcular ya biz birilerini yolculayacağız. Sonuç budur yani. Bize düşen önemli olan nasıl gideceğimizdir? Orada nasıl karşılanacağımızdır? Orada bizi melekler mi karşılar? Peygamberleri mi karşılar? Yoksa evet, azap melekleri mi karşılar? Dikkat etmemiz gereken burasıydır. Bizim için önemli olması gereken burasıydır. Evet. Onun için Allah yolunda bize düşen birbirimize yardım etmektir. Öyle ki Allah'ın huzuruna giderken mahçup olmamaktır. Evet, Allah'ın nebileri, resulleri, evet, salihler, veliler, Allah dostları, benekler bizi karşılasın. Bunun için bu yolda birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Yoksa ölür veya kalır. Zaten ölüm hak. Kaçınılmaz. Ya o ölür biz onu götürüp gömeriz. Ya biz ölürüz o bizi götürüp gömer. Onun için oraya takılmak doğru değil. Evet, Nasıl kazanacağız? Oraya bakmamız gerekir, onunla meşgul olmamız gerekir. Evet, yapmamız gereken şey birbirimize dua etmektir. Son bölümde kardeşimiz ne söylemişti? Görüyor rüyayı efendim. Evet. Rüya zaten onu gösteriyor. Evet, söylediğimiz şekilde eğer düşünüp böyle bakmazsa bu durumda şeytan zaten yolu bulmuştur gönlümüze. Onu meşgul eder. sıkıntı verir. Hiçbir şey yapamaz olur. Bununla beraber bir de böyle rüyada meşgul eder. Bu neyi gösteriyor? Şeytana taviz verdiğimizi gösterir. Evet. O kapıyı şeytana kapatmak gerekir. Rabbim neyi dilerse o güzeldir. O haktır. O doğrudur. O hayırlıdır demek gerekir. Duamızı yapacağız. Sonra kadar duamızı yapacağız. Ama takdirini de kabul edip o rızayla Muhabbetle karşılamamız gerekir. Ne yaparsa güzel odur. En güzeli odur. Ondan daha güzel bir şey olamaz. Evet Diyoruz Rabbimize, boynumuzu büküyoruz. O sıkıntıyı da böyle yaşamıyoruz. Burada ibadetleri, namazı ihmal etmek doğru değildir. Evet, tam tersine artırmak gerekiyordu. Biraz daha duaya sarılmak gerekiyordu. Biraz daha secde etmek gerekirdi. Ama tam tersi olmuş. İnşallah kardeşimiz kendini toparlar. gerekli de yapar inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Keziban Duran saçını boyarken gusül abdestli, gusul abdestli mi olmalı? Gusül abdesti alırken saçın ıslanması gerekmiyor. Saçın dibinin ıslanması gerekir. Dolayısıyla saçı boyalarken ile de gusül abdesti olmak gerekmiyor ama gusül abdesti olması daha uygun, daha takvaya yakındır. Ama olmasa da bir sorun olmaz. Çünkü gusülde saçın, yani saçı örgülüyse saçını açmadan gusül abdesti alabilir. Önemli olan saçın dibinin, saç diblerinin ıslanmasıdır Saçın değil. Yani saç vücuttan sayılmıyor bu durumda. Onun için şart değildir. Yani gusül abdesti olması şartı yoktur. Evet. Efendim Furkan Yıldız. Hocam selamun aleyküm. aleyküm. İmam Hatip Lise 1'e başlayacağım. Dua eder misiniz bana? Hocam programınızı izliyoruz. Allah sizden razı olsun bizi bilgilendirdiğiniz için. Allah razı olsun. Allah Furkan kardeşimize de yardımcı olsun. Zihin açıklığı versin. İnşallah. Okur, anlar. Bununla beraber müttakilere imam olur inşallah. Evet. Efendim Mersin'den Süleyman Türe. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Biz yıllardır kurban kesiyoruz ama babamın rızası olmuyor. Biz de annemin adına kurbanı kesiyoruz. Bu kurban, kurban olur mu? Anneme de bu keçileri rahmetli anne annem vermişti. 30 seneden beri sürü oldu. Cevabınızı ve duanızı bekliyoruz hocam. Allah razı olsun. Eğer babası kurban verilmesine karşıysa bu durumda babasına kurban gitmez. Kurban olmaz yani. Neden? Çünkü ameller niyete göredir. Öyle bir niyeti yoktur. Öyle bir tercihi olmadığı için olmaz. Buna beraber kurbanı keserken ile de birinin adına kesmek gerekmiyor. Bütün ev halkının adına keselim. Bir tane kesiyorsak hepsinin adına keselim. İki tane kesiyorsak yine öyle. E, toptan olsun yani. Öyle bir kişiye has olmasın. E, aile boyu olsun. Öylesi daha doğru olur. Daha güzel olur öyle. Evet. Efendim Sevim Dinçel. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Hazlığınıza güle güle gidin ve çokça selam götürün o nebiye. Hocam beni Hatmi Şerif benim Hatmi Şeriflerim var okunmuş. Onu da Medine'de Mekke'de dualarınıza katar mısınız? Biz sizleri çok seviyoruz. Aynen anlatığınız, öğrettiğiniz gibi yaşamak, yürümek için uğraşıyoruz elhamdülillah. İnşallah ulaşır bu mesajım size hocam. Bol dualarla yolun açık olsun. Amin. Allah razı olsun. Her ne olursa olsun mutlaka kardeşlerimiz manevi itibarla, evet o beraberlikten dolayı zaten gönlümüzle beraberdir. Nereye gidersek gidelim bizimle beraberdir. Bununla beraber kimin gönlü, kiminle ise o mutlaka onunla beraberdir. Gittiği yere de hem onu gönlünde götürür hem onun duasını beraberinde götürür zaten. Bu Allah'ın ikramıydır. Kullarına olan ikramıydır. Evet. Onun için kardeşlerimizin bunu böyle anlaması gerekir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü her ümmeti, topluluğu, cemaati imamıyla beraber huzura alırız. <gülüyor> İmama ne varsa cemaate de o var. Onunla beraber olanlara da o vardır. Zaten bundan başka bir şey düşünülmesi mümkün değildir. Onun için neyi kazanıyorsak hep beraber kazanıyoruz. Birbirimizle kazanıyoruz. Evet. Buna da hamd olsun diyoruz. Evet. Efendim İstanbul'dan Gök gökdemir. Selamun aleyküm efendim. Ellerinizden öperim. Geçmiş kurban bayramınız mübarek olmuştur inşallah. Bir kızım oldu ellerinizden öper. Ona akika kurbanı keseceğiz. Kestiğimiz akika kurbanı etiyle çocuğun mevlidini verebilir miyiz efendim? Yoksa ihtiyacı olan kardeşlerimize mi dağıtmamız gerekiyor? Hayırlı akşamlar dilerim. Hayır dualarınızı bekleriz inşallah. Allah razı olsun. Allah inşallah salih bir evlat eyler. Salih bir kul eyler. Hep duamız çocuklarımız için odur. İnşallah böyle müttakilere de imam eder, önder eder inşallah. İmamın, önderin kadını erkeği olmaz. Evet, akika kurbanı e, mevlidi için e, kullanabilir. İsterse fakir fukare dağıtabilir, isterse onu e, mevlut yemek için kullanabilir. Hatta mevlid yemek için daha uygun gibi görünüyor. Evet, sonuçta yedirmiş olur, ikram etmiş olur. Aynı zamanda o mevlütle beraber bir de şükredilmiş olur. Aşıktan şükredilmiş olur yani. Evet. Efendim, Bursa'dan Hasan Turan bir şiir yollamış efendim. Neyleyim sensiz bir dünyayı, aşkınla yanmadığım her sevdayı Sende karar kılmamış bir gönlü, her nimeti senden bilmeyen aklı, ne yapmalı hasıl olan her ameli, fayda vermeyen, boşa geçen ömrü, makbul olur mu hakça yapılmayanı, niyettir amelin özü, hakikati, gerçeği. Allah razı olsun. Hasan kardeşimize, bir de Bursa'daki kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim Malatya'dan Seher Genç. Selamun Aleyküm Muhammed Hüseyin Hocam. Dün gece uykudan uyandığımda saat 2 idi. Gönül dünyamda çalkantılar yaşamaktaydım. Hani demiştim ya dayımın gelini vefat etti diye. Dayımın bir gelini de benim ablam, ablam da sizin dervişinizdir. Maddi manevi sıkıntıları var demiştim. Bir başka mesajda demiştim bunu. Bir yenisi daha eklendi. Ablam 35 yaşında, 5 çocuk annesi, ölen eltisinden de 4 çocuk toplamda, 9 çocuk annesi olmak durumunda kaldı. Ben Rabbimin rahmet kapılarının üzerine açıldığına inanıyorum. Ama bu ağır bir sorumluluk. Ablam perişan bir halde kimse yaklaşmadı çocuklara, bakma, çocuklara bakmaya. Gelinin babası, ailesi, <gülüyor> Gelin babası, ailesi olmasına rağmen biz bakmayız diyor. Görümcesi avlama Allah yardımcın olsun deyip kenara çıkıyor. Dayımın zaten eşi yok. Diğer aile fertleri yabancı gibi taziye verip evlerine dağıldılar. Ablamın da kır günlük bir bebeği var. İki aylık da diğer ölen eltisinin bebeği var. Ben bebeğe bakarım dedi ama diğer üç çocuğu, çocuğa da onun bakmasını istiyorlar. Canım efendim biz bunun Allah'tan geldiğine iman ettik. Herkesin gözyaşı dindi ama ablamınki devam etmekte. Ben ona bu Allah'ın rahmetidir. Allah kullarına zulmetmez. Şer görünenin ardından hayırlar saklıdır diyorum. Onun korkusu bende bir insanın onun korkusu bende bir insanım elbette hatalarım var. Ya bu durumda Rabbimi ebediyen kaybedersem korkusu Sizden ablamın sabrını artıracak bir dua ve birkaç cümleyle Allah'ın ona neyi ikram etmek istediğini anlatmanızı rica ediyorum. Güzel efendim, son zamanlarda sizden sizden uzak kaldım. Hasretiniz bizi yakıyor canım efendim. Rabbim bütün dertlerinize derman olsun. olsun. Allah'ım sizden ayırmasın. Sizi çok seviyorum. Canım mürşidim. Allah'a hamd ediyorum cennet diyarından bir gülü bize hediye ettiği için her ne olursa olsun biz senin kulunuz Allah'ım. Eyüp peygamberin gibi senden gelene teslim olduk. Sen bizden razı ol Allah'ım. Biz senden razıyız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Taşıyamayacağı yükü yüklemez. Yani geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Elbette ki en büyük imtihanı peygamberlerine vermiştir. Nebilerine, Resullerine. Sonra sonra peygamberlere yakın olanlara gelir büyük imtihanlar. Neden Allah böyle imtihana tabi tutuyor? Elbette ki huli kazansın diyedir ikram etmeyi dilemiş. Musibet, sıkıntı, bela, yokluk ne kadar büyükse, bunun karşılık, karşılığındaki nimet de o kadar büyük olur. Ona göre olur. Onun için büyük nimetler büyük sıkıntıların arkasındadır. O büyük sıkıntıları geçmeden, yaşamadan o büyük nimetleri almak mümkün değildir. Allah nimeti ikram etmiştir. Buna beraber yetimlerin sahibi Allah'tır. Allah eğer kimi o yetimlere sahip kılarsa ya da onlar kendi iradesiyle sahip çıkarsa onlar Allah ile beraber olmuş olur. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim bir yetime bakarsa, onun hayatını, geçimini üstlendirse İster yakını olsun, ister yabancı olsun. İki parmağıyla böyle yapıyor. Cennette biz böyle komşu oluruz. O benim komşumdur dedi. Bir de yetim bir değil, iki değil, beş değil. Dokuz mi dedi kardeşimiz? Evet. Artık yakınlığı, Resulullah Efendimiz'e yakınlığı, Allah'a yakınlığı ona göre anlamak gerekiyor. Bu gerçekten büyük bir nimet, büyük bir imkan. Kardeşimiz adresini inşallah kardeşlerimiz alır. Biz de bu imkandan istifade etmek istiyoruz. Bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa biz de yardımcı olmak istiyoruz aynı zamanda. Buna hamd edip buna şükretmek gerekir. Eğer Allah böyle yakarımızda böyle bir imkan verdiyse oradakilerin bu imkanı değerlendirmesi gerekir. Cennet öyle ucuz değildir. Allah'a yakınlık ucuz değildir. Biraz nimetin peşinden koşmak gerekir. Her birilerinin nimet böyle kapıya gelmişse, böyle görülüyorsa, oradaki komşular, akrabalar, yakınlar, eğer yetimden kaçıyorsa, bu durumda Allah'tan kaçıyor. Bu durumda Resulünden kaçıyor. Cennetten kaçıyor demektir bu. Onları kaçıran mutlaka bir şey vardır. Onları kışkırtan, onları korkutan bir şey vardır. Evet, kışkırtan, korkutan. Şeytanın o bağırıp çağırmasıdır, yaygarasıdır. Şeytanın yaygarası boğuyor onu. Onları boğuyor demektir. Yapanlara, güzel yapanlara, Resulullah Efendimiz'e komşu olmak için, Allah'a yakın olmak için güzel yapanlara ne diyoruz? Mübarek olsun. Kaçanlara da evet, yazıklar olsun diyoruz nimeti göremedikleri için. Nimetin büyüklüğünü anlamadıkları için. Evet Allah'ın yakınlığını, Resul'ün yakınlığını anlamadıkları için. Allah hepimize anlamayı nasip etsin inşallah. Evet. Efendim Azerbaycan'dan Muharrem Selamun aleyküm Gadirhum hakkında biraz anlatır mısınız? diyorlar Hazreti Hazreti Ali halife karar verilmiş peygamber efendimiz tarafından not demiş hadirhum Mekke'de bir çöl çökek yer bu dinin bir kitabı vardır bir peygamberi vardır peygamberin her söylediği mutlaka Kur'an'a denktir. Asla ters düşmez. Kur'an'ın tefsiri hatta Resulullah Efendimiz için ne deniyor? Canlı Kur'an. Herhangi bir şekilde Resulullah Efendimiz'in sözünün, hadisinin Kur'an'a ters düşmesi düşünülemez. Eğer ters düşüyorsa bu durumda o ona isnat edilmiş yalan bir söz olmuş olur. Birilerinin işine gelmiş, onu kullanıyor yani. Bir şekilde kullanıyor. Artık niyetleri neyse. Evet, kardeşimizin söylediği kadir hûm doludur. Resulullah Efendimiz, evet Hz. Ali Efendimiz için çok şey söylemiştir. Onun sözü benim sözümdür demiştir. Ama bunun bir sebebi vardır. Bunu böyle anlamak için daha önce izah etmiştim onu. Yalnız şöyle anlamak gerekir. Eğer orada Resulullah Efendimiz ona benden sonra adi halitemdir gibi bir söz kullanmış olsa sahabenin hepsinin bunu bilmesi gerekir. Çünkü orada e, sahabeler var. Hepsinin içinde bunu söylüyor. Kim onun sözünü kabul etmediyse o dinden çıktı demektir. Buna beraber, eğer bunu söylediyse böyle, Hz. Ali Efendimiz, Resulullah Efendimizin manevi olarak kendisine verdiği bu hakka sahip çıkması gerekmez miydi? Kırcını çekmesi gerekmez miydi? Hakkı ona vermeyince. Dense ki işte, ortalık bozulmasın. Ya da işte soru sıkıntı olmasın diye, bunu yuttu. Dense, bu konuda onun sözü yutma, onun bunu yutma hakkı var mıdır? Yok böyle bir hak. Resulullah Efendimiz bu hakkı ona vermişse, o sessiz kalma hakkını kullanamaz. Böyle bir şey olmadığı için müdahale etmemiştir. Eğer böyle bir şey vardı, o da müdahale etmedi denirse, en büyük haksızlığı, en büyük hakareti Hazreti Ali Efendimiz'e yapmış oluyoruz. Hakkına sahip çıkmadı. Hem de Resul'ün Allah adına verdiği hakka sahip çıkmadıysa, yani sen onu dinden, imandan çıkardın demektir bu. Yani yok. Allah bu hakkı bana vermiş, bu emri vermiş. Resulü böyle emretmiş. Ama ben hakkımdan vazgeçiyorum diyemezsin. Böyle bir hak sahip değil. Ama gerektiğinde Cemel'de savaştı değil mi? Değil mi öyle? Yani orada on bin kişi öldü. Gerektiğinde evet kılıcını çekip savaşıyor. O anda bir seferi bile bu konuda bir kelime söyledi mi? Hayır. Sahabeden biri söyledi mi? Gene hayır. Eğer böyle bir şey olsaydı, o kendi hakkına sahip çıkmaz mıydı? Bununla beraber, diğer halifeleri biat etti mi? Etti. Geç de olsa, evet. hem Hazreti Ebu e hem de Hazreti Ömer'e biat etti. Eğer onun hakkı olmuş olsaydı, Resulullah Efendimiz böyle söylemiş olsaydı, biat etme hakkı olmazdı, biat edemezdi. Bununla beraber biliyoruz ki Hz. Ali Efendimiz'in evet, Hz. Fatıma'dan olmayan çocukları vardır. Evet, birinin ismi Ebu Bekir'dir. Birinin ismi Ömer'dir. Birinin ismi Osman'dır. Bununla beraber evet, bir kızını da aynı zamanda Hz. Ömer'e vermiştir. Onlar bu kadar birbirine yakınken birbirini severken. Yani 1400 sene sonra biz kalkıp onlar hakkında böyle hüküm vermemiz doğru değildir. Resulullah Efendimizin belirlemesi ayete ters düşer. Evet, bu zahiri bir iştir. Zahiri şey söylüyorum, hilafeti söylüyorum. Onlar işlerini aralarında meşveretle halleder. Evet, müminler işlerini aralarında istişareyle, meşveretle Seçimle hal ederler. Ama bunun bir manevi boyutu vardır. Manevi boyutta doğrudur. Evet, her zamanda, her asırda, devirde mutlaka bir kişi Resulullah Efendimiz'i temsil eder. Evet, Hz. Ali Efendimiz onlardan biridir. Manevi olarak. Onun için ne diyor Hz. Ömer? Hz. Ali Efendimiz için eğer Ebel Hasen olmasaydı Ömer helak olmuştu. Verdiği kararları ona soruyor, ona danışıyor. Biliyor. Evet manevi açıdan aynı şekilde Hz. Ali Efendimiz yolumuzun, yani Kadri tarikatının yolundan geldiğimiz için yolumuzun önderidir. Ehl-i Beyt yolumuzun rehberleridir. Bütün ümmetin rehberleridir. Ama böyle farklı bakmak doğru değildir. Farklı bir yere koymak doğru değildir. Evet. Dinin önderleridir der. Rehberleridir der. Bununla beraber manevi açıdan, ümmetin de imamlarıdırlar. Ama böyle zahiri iklafete götürüp onları boğmak doğru değil. Oradan bir düşmanlık çıkarmak doğru değildir. Onlar rahmet. Alemlere rahmet olana tabi olmuşlar. Sadece rahmet olmuşlar. Bununla beraber hemen hepsi de şehit edilmiş. Yani birkaç müstesna, gerisi bütün sülalesi öyle. Resulullah Efendimizin bütün sülalesi. Hazreti Ali Efendimizin bütün sülalesi öyle. Hemen hepsi şehadete yürümüş. Bize düşen onlara tabi olmaktır, uymaktır. Oradaki olanların olan şeylerin hakkında hüküm vermek değildir birilerini küfürle itham etmek değildir. Tam tersine her biri için hayrı düşünmek gerekir, doğruyu düşünmek gerekir. Evet. Böyle Resulullah Efendimiz'in dizi dibinde yetişmiş her şeyini onun Allah yolunda kurban etmiş birilerini böyle bir yıllık iki yıllık o hilafete talip oldu da imanı kaybettiği demek haksızlık ve zulüm olur. Yarın onlar bunun hesabını sorar. Nasıl benim hakkımda böyle hüküm verdim Biz ki hayatımızı ortaya koyduk, canımızı ortaya koyduk. Her şeyimizi terk edip Resulullah Efendimizle beraber hicret ettik. Ve siz bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı biliyorsunuz. Nasıl bizi o iki günlük dünya saltanatı için hilafete kurban ettiniz? Nasıl düşündünüz? Yani sen olsan seni öyle yapar mısın? Ben senin kadar olmuyor muyum? Diye sormaz mı? Bir kendine bak, bir bana bak. Benim hakkımda nasıl böyle hüküm veriyorsun? Demez mi? Deme hakkına sahip değil midir? Evet. Doğru anlamak gerekiyor. Bizim işimiz hüküm vermek değil. Hüküm vereceksek biz kendi nefsimiz hakkında hüküm verelim. Evet. Biz Allah'a abd olabildik mi? İman edebildik mi? O'nun Resulüne tabi olabildik mi? O'na benzedik mi? Ne kadar benzedik? İşimiz bu. Nefsimiz hakkında hüküm verelim. Nefsimiz bizi Küfre davet ediyor mu? Şirke davet ediyor mu? Cehenneme davet ediyor mu? Günaha davet ediyor mu? Gaflete davet ediyor mu? Ediyor. Bize düşen nefsimizle mücadele etmektir. Dışarıdaki mücadeleyi şeytan bize gösterir. Buradaki yaptığın mücadeleyi evet seni onunla meşgul ederken kendini seni sana unutturur. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bedbaht o kimsedir ki başkalarının günahlarıyla meşgul olmaktan kendi günahıyla meşgul olma olmaz olamaz. Bahtiyar da o kimsedir ki kendi günahlarıyla meşgul olmaktan başkasının günahını göremez. Meşgul olmaz. Bize düşen bahtiyar kimselerden olmaktır. Kendi günahımızla, yanlışımızla meşgul olup etrafımıza rahmet olmaya, hayır olmaya, muhabbet olmaya çalışmamız gerekir. Karanlığa küfretmek karanlığı aydınlatmaz. Evet, ne yapmak lazım? Işık yakmak lazım. Nur saçmak lazım. Muhabbet saçmak lazım. Güzellik, kardeşlik saçmak lazım. Burunduğumuz yere. Yoksa kin, nefret, haset dokununu ekmiş oluruz ki farkında olmadan şeytana evet hizmet etmiş oluruz. Allah müminleri bir ve beraber görmek istiyor. Kardeş olarak görmek istiyor. Evet söylüyorum. Arada bir. Eğer Resulullah Efendimiz gelse Allah ona izin verse git şu ümmetini bir toparla dese, gelse hangi cemaata gider? Hangi tarikata gider? Hangi mezhebe gider? Hiçbirine. Ne der? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler gelsin diyecek. Bunu söyleyenler kardeştir diyecek. Öyle değil mi? Bu böyledir. Yok, biri farklı düşünüyor, biri bir şey söylüyor, öteki başka bir şey söylüyor, öteki başka bir şey söylüyor. Bu doğru değil. Bu mümine yakışan bir tavır değil birlik, beraberlik, kardeşlik böyle sağlanmaz. Her ne olursa olsun, evet, önce la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri evet, kardeşimiz olarak kabul edeceğiz. Sonra nerede yanlış varsa, eksik varsa onu düzeltmeye çalışacağız. Ama Kur'an ile düzeltmeye çalışmamız gerekir. Resulullah Efendimize tabiiyetle düzeltmeye çalışmamız gerekir. Başka şeyleri göstermek doğru değildir. demiş ki bir de peygamber efendimiz kendinden sonra ümmete rehber olarak kimi tayin etti? Devamla da hocam ehlibeyt kimdir? Kur'an-ı Kerim'de geçen o paklanmış ehlibeyt kimdir? Evet. Allah orada önce ehlibeyt derken ayetleri okurken zaten onu net olarak görüyoruz. Ehlibeyt evet. Önce Resulullah Efendimiz'in kızı Fatıma Evet, Hazreti Ali Efendimiz torunları. Buna beraber hanımları da buna dahil oluyor mu? Elbette ki. Ayete göre hanımları dahil oluyor. Allah, ey ehli Allah sizden kiri, evet, pisliği temizleme, temizlemeyi dilemiştir. Bu hitap Resulullah Efendimiz'in hanımlarına adır. Çünkü orada bir de ne buyuruyor? Eğer onlar ahireti, Allah'ı, ahireti Resulü'nü tercih etmiyorlarsa, dünyayı tercih ediyorlarsa onları boşa dedi. Hepsi iç içedir. Dolayısıyla Ehl-i Beyt, ev halkı. Onunla beraber olan evet bütün ev halkı Ehl-i Beyt'e dahildir. Ama onun nesli, Resulullah Efendimiz'in nesli evet, Hazreti Fatıma'dan devam etmiştir. Önceliki onlar alır ama eşleri de aynı şekilde Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Allah her bir kuldan kendisine kul olmasını, abd olmasını istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Yeryüzünde kendisine halife olmasını istiyor. Yani her bir kula en yüksek makamı takdir etmiştir. En yüksek makama Allah davet ediyor. Hiç kimse kimsenin arkasına sığınıp ben bunun peşinden gittim diyemez. Bu şekilde bir şey kazanamaz. Yolculuk yapması gerekir. Kimin peşinden gidersen git, kiminle beraber yürürsen yürü, senin kazanman gerekir. Senin Allah'a halife olman lazım. Allah'a yakın olman lazım. Rabbini bulman lazım. Rabbini bulman lazım. Başka değil. Birilerini savunup yüceltmek doğru değildir. Evet. Eala olan Allah'tır. Ali olan Allah'tır. Subhan olan Allah'tır. Kuddus olan Allah'tır. Her türlü eksiklikten beri olan Allah'tır bir tek. Gerisi peygamberler de dahil hata da işler, yanlış da yapar. Allah da onları uyarır, ikaz eder. Bize de bildirir. Şu peygamber şöyle yanlış yaptı, şöyle uyardım. Evet, Allah bizi kendine davet eder. Kendine evet, abd olmaya, aşık olmaya, halife olmaya davet eder. Bize düşen yolu yürümektir. Birilerini anlatmak değerdir. Birilerini eğer anlamamız gerekiyorsa, kulluğunu anlayacağız. Kulluğunu... Onun halife olup olmadığını değil. Onlar kazanmış. Biz kendimize bakacağız. Kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Ne yapıyoruz ya da? Başkalarının yaptıklarıyla mı uğraşıyoruz? Ne demişler? Yani zenginin evet, serveti, o fakirin çenesini yorar. Hiç çeneni yoruyorsun başkasının zenginliğiyle. Bize düşen Allah ile zengin olmaya çalışmaktır. Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Sevgisini kazanmaktır. Bununla beraber kardeş olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Birbirimize cennet olmaktır. Birbirimizi eleştirip, çekiştirip, yermek de Bu şeytani sevindirir. Evet, Allah bizi kardeş olanlardan eylesin inşallah birliği, beraberliği sağlamaya çalışanlardan eylesin inşallah. Bunu yaparken kendine, mezhebine, şeriatına, tarikatına, cemaatine davet edenlerden eylemesin. Allah'ın kitabına bir de Resulüne tabi olmaya davet edenlerden eylesin inşallah. Evet. Efendim devamlı bir sorusu vardı. Süremizden sonuna gelmişiz hemen hemen. Evet. Efendim e, Resulullah Efendimiz kendinden sonra ümmete rehber olarak kimi tayin etti demiş. Bir de devamlı efendim eğer Peygamber Efendimiz kendinden sonra halife, rehber tayin etmedi derseniz, onda Peygamber Efendimiz bizim yememizi, içmemizi düşünmüş düşünmüş de rehber tayin etmemiş mi? O kadar mı sevmiyormuş ki bizi başlı başına bırakmış? Zamanın imamı ki rehber, imamı kim? Rehberi kim? Peygamber Efendimiz'de de Peygamber Efendimiz de hadis var. Kim zamanın imanını, rehberini tanımadan ölürse, cahiliye döneminde ölmüş gibidir. Zamanın imamı kim? Zamanın imamı her bir cemaate göre başkadır. Her bir memlekete göre başkadır. Zaten kimsenin kimseden haberi olmaz. Böyle bir hadis de olmaz. Mesele, bulunduğu yerde salihler de. Sıddıklarla, şehitlerle, evet, şahitlerle beraber olmaktır. Allah Fatiha'da öyle buyuruyor. Kendisine nimet verdiği kullarla bulunduğu yerde beraber olmaktır. Yoksa imamı tanımak. O zaman imamı tanımayanlar, görmeyenler, bilmeyenler cahiliye ölümüyle ölüyorsa hiç kimse kurtulmaz. Yani bir milyar Müslümandan, müminden evet, bin kişi kurtulmaz. Bunu böyle söylemek doğru değildir. Allah neyi söylediyse öyle anlamak gerekir. Fatiha suresinde Allah evet kendisine nimet verdiği kullarla beraber silat-ı yürüyün, gelen dedi. Zamanın imamı değil. Zamanın imamı var mıdır? Elbette ki vardır. Ama insanların onu bilmesi gerekmiyor. O manevi bir vazife, manevi bir iş. Buna beraber o zamanın imamıyla beraber o Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Bir kişi. Üç kişi aynı zamanda İsa, Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Yedi kişi Hazreti Musa'yı temsil ediyor. Kırk kişi Hazreti İbrahim'i temsil ediyor. Elbette ki bunların hepsinin manevi vazifeleri var. Zahiri olarak evet, tanımak gerekmiyor. Bilmek gerekmiyor. Ona iman etme şartı da olmaz. Allah böyle bir şart koymamış. Ama onlarla beraber olanlar, ona yakın olanlar kazanır. Arayan da bulur. Ama arama şartı da yoktur. Yani iman şartı yoktur orada. Bence bu kadar yeterli olsun. Evet. Son olarak var mı bir şey? Efendim, son olarak kardeşimiz belki de kalmasın diye bir de demiş Allah size verdiği nimeti Hak'ta Allah'ın verdiği nimeti Hak'tan soracak ayetinin tefsiri. Evet. Hak'ta soracak. Evet. evet. سُمَّ لَتُسْوَلِنَّ يَوْمَئِذٍ اَنِنْ نَعِيمُ Ayetidir bu. O gün sonra Allah size verdiği her nimetten sual olunacaksınız. Hesaba çekileceksiniz. Allah verdiği her nimetten hesaba çekecek. Nimeti ekmek olarak, dünyalık olarak anlamak gerekmiyor. En büyük nimet varlık nimetidir. Allah'ın bizi yaratma, bize hayat verme nimetidir. Kendinden bize varlık verme, hayat verme, ruhundan nefretme nimetidir. Bize gönül verme nimetidir. İsimlerinden isim yani göz, kulak, gönül itibariyle rahmet, mağfiret, ikram, evet vasıflarını verme ikramidir. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz ki emaneti yüklemiş. Emanetten hesaba çekileceğiz. Emaneti taşımamız gerekir. Evet, bütün nimetlerden e, hesaba çekileceğiz. Eğer Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşmemişse, nimetin hakkını ödeyemeyiz. Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleştiyse, Allah'a iman edip abd olduysak, Allah'a yeryüzünde halife olduk, ayna olduysak, bu durumda nimetin hesabını ödemiş oluyoruz. Hakkını vermiş oluyoruz. Yoksa hakkını vermiş olmuyoruz. Selami, rahmeti, bereketi, Aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, müslümanların, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. kardeşlerimize muhabbetlerimizi artırıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbim amenet olunuz efendim.